Günaydın Tuba. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Ne gündemimizde ne var? Avrupa neyi konuşuyor bugün? Ee, Avrupa bugün Avrupa'da üç ülkeden gündem getirdim size. Ee, biraz kadınlarla ilgili, biraz da medya ile ilgili. İlki Belarus'tan e, ilginç bir hikaye. Ee, işte biliyoruz Belarus'ta Lukashenko diye birisi var iktidarda 1994'ten bu yana işte Belarus e, demokratik bir ülke değil e, seçimler özgür bir şekilde yapılmıyor. E, 9 Ağustos'ta yine devlet başkanlığı seçimleri var. E, bu kez e, e, Lukashenko'nun karşısına dişli rakipler çıkmıştı. Bir iş insanı eski bir diplomat e, bir de vlogger çıkmıştı. E, Lukash Senko bunların iki tanesini hapse gönderdi, bir tanesini de gönderecekti, o yurt dışına kaçtı. Böylece bunlar şey oldular, gündemden düştü gibi göründüler. Vlogger'dan önce biraz bahsetmek istiyorum. Bu YouTube'dan yayın yapıyor ve halkla röportajlar yapıyor ve halkın memnuniyetsizliklerini aktarıyor bu YouTube kanalından ve çok sayıda destekçisi var. E, hapse atılmadan önce Lukashenko'yu hamam böceğine benzetiyordu ve insanları da mitinglere terliklerle gelmeye çalışıyordu. Hakikaten ne insanlar terliklerle geliyordu, ellerinde terliklerle. E, i̇şte bu terliklerle haman Tamam böyle evde bunlarla öldürürüz. İşte burada da böyle geliyoruz falan diye. İşte bu terlik devrimi olacak mı gibi sözler söyleniyordu. Dediğim gibi adam hapse atıldı. Ama sonra <gülüyor> Abi, ne yani oldu? Yani bu da bile bile ladesmiş yani. <gülüyor> 94'ten beri başkan olan bir <gülüyor> 26 senedir ya çeyrek yüzyılı epey aşmış bir... Türkiye'de düşünseniz öyle bir terlikle eylem çarşı yap. Başınıza gelebilecekler çok net yani. <gülüyor> sonra... Ee, bu, hani bu, bu başkan adayı bile olamadı. Olacağını açıklamıştı. Olamadan hapse gönderildi. Ne oldu? Eşi başkan adayı oldu. Ee, e, <gülüyor> karşısına e, mı? E, Lukashenko'nun karşısına. Yani e, bu vloggerın yerine onun eşi... Tamam pardon e, ben yanlış anladım. Ba ha, başkan adayı oldu. E, Svetlana e, Svetlana Eşi başkan adayı oldu diyelim. Bu 37 yaşında bir öğretmen. Ee, önce işte hani çok da istekli değil falan ama halk e, ilgi gösteriyor. Kendisi diyor ki mesela bir e, şey miting sırasında hani en başta ben de korkmuştum. Hani bu devletin neler yapabileceğini e, biliyorum ama halkın e, tepkisiyle buradayım, halkın desteğiyle buradayım diyor. Ama bir yandan da hani korkusu. İki tane çocuğu var, iki çocuğunu da yurt dışına göndermiş vaziyette. O şekilde Lukeşenko'ya karşı mücadele etmeye çalışıyor. Çok Sonra... acayip bir şey soracağım. <gülüyor> Svetlana'nın eşi, kocası hangi gerekçeyle hapse gönderildi? Bu konuda e, bir bilgi var mı? Mayıs ayında bir eylemde söylediği, bir mitingde söylediği sözlerden dolayı. Ya da terlik gerekçesiyle olabilir. <gülüyor> Ondan sonra e, hikayenin sonrası daha ilginç. Demiştim ya diğeri de hapse atıldı öbürü de iki çocuğunu alıp e, yurt dışına çıktı hapsedileceğini düşünerek. E, yurt dışına çıkanın eşi de onun adına kampanyasını yürütüyor. Hapisteki iş insanının e, kampanyasından sorumlu bir kadın var. O da onun kampanyasını yürütüyor yani böylece iki eş ve bir, bir iş arkadaşı kadın Üç, üç kadın şu anda Lukaşenko'ya karşı bir mücadele yürütüyorlar. Ve dahası bunlar bir koalisyon oluşturdular. Hepsi bir araya geldiler. İşte birisi zafer işareti yapıyor, birisi yumruk kaldırıyor, birisi kalp işareti yapıyor. E i̇şte böyle kimisinin daha kentli kesime, kimisinin birisinin de kırsal kesime hitap ettiği söyleniyor. Ve bunların hani ciddi bir toplumda mobilizasyon oluşturduğu, e, ve destek aldığı e, söyleniyor. E, e, Belarus medyasından e, bir yayından e, aktarıyorum. Diyor ki yorumcu bundan önceki tüm seçimleri kaybetmemizin sebeplerinden birisi kazanacağımızı hiç düşünmememizdi. Ama bu, bu kez zafer elimizden alınabilir ama kaybetmemiz neredeyse imkansız. Yani insanlar da artık bir kazanma e, duygusu, bu sefer kazanacağız e, duygusu var ve bu harekete geçiriyor. E, peki Lukashenko e, bu kadınların mücadelesine ne diyor, karşısındaki kadın adaya ne diyor? Diyor ki bir kadın devlet başkanı, çökecektir, yıkılacaktır. Zavallı, e, zavallı kişi diyor onun için. Ve ülkesinin de bir kadına e, oy atmak için henüz olgunlaşmamış olduğunu e, söylüyor. Lukashenko'nun da tepkisi şu anda böyle. İşte seçim 9 Ağustos'ta neler olacağını hep beraber göreceğiz. Evet, bir de şeyi de ekleyeyim iznine. Bu şey e, covid 19 pandemisine karşı herhangi bir önlem alınmasını sağlayan kişi aynı zamanda Lukashenko. Bu Avrupa'nın en ilginç ülkelerinden bir, Dünyada da Ender. Yani hiçbir şey olmaz geçer falan diye. Ve kendisi geçen gün Covid-19 olduğunu, enfekte olduğunu açıkladı. Evet. E, yani Belarus'te... Hani seçimlerin e, bağımsız gözlemciler e, davet edilmemişler, vaktinde olmamış şu anda bağımsız gözlemcilerin e, izlemesi çok sorunlu bir durum. E, yani bir yandan ülke içinde öyle e, bir atmosfer var, olumlu bir atmosfer var ama bir yandan da hani seçimler... E, Kurallara uygun yapılamadığı için bu kez de Lukashenko'nun kazanabileceği ama toplumda böyle bir ivme başladığı ve bunun önemli bir dinamik olduğu söyleniyor. Eğer ki Svetlana devlet başkanı olursa yapacağı ilk iş siyasi tutukluları serbest bırakmak ve özgür bir seçime gitmek, yeniden seçim yapmak. Onun vaadi bu. Evet. Böyle. Belarus'tan Polonya'ya geçelim. Polonya'dan yine bir kadın hikayesi. Bunun bizim ülkemizle alakalı bir tarafı da var. Polonya'da geçen hafta Adalet Bakanı ülkenin İstanbul Sözleşmesinden çekileceğini duyurdu. Evet. Ee, bu, bu, bu sebebi yani sözleşme için zararlı diyor. Çünkü okullarda çocuklara toplumsal cinsiyet eğitimi veriliyor. İşte bu toplumsal cinsiyette e, ifadesine e, karşılar ya da bu kavrama karşılar. E, diyor ki Polonya'nın kendi yasaları... İstanbul Sözleşmesi'nin öngördüğünden çok daha güçlü bir koruma sağlıyor bizim kadınlarımıza. Dolayısıyla bizim İstanbul Sözleşmesi gibi bir şeye ihtiyacımız yok diyor. Polonya medyasından hükümete yakın bir yorumcu şöyle söylüyor. Sözleşmenin perde arkasında Polonya halkına çok yabancı, dev bir ideoloji var. Yani bu bizim ulusal değerlerimize... E, aykırı, bize yabancı bir e, sözleşme e, diye değerlendiriyorlar bunu. E, Hollanda'dan bir yorum. E, İstanbul Sözleşmesi transseksüellik ya da eşcinsellik hakkında hiçbir ifade içermese de... ...bunların toplumsal olarak meşrulaştırılması, meşru görülmesi... ...sözleşmeye karşı bir argüman olarak kullanılıyor. Yani işte bu orada da bu eşcinsellik meselesi e, yoğun şekilde... E, muhafazakarlar tarafından e, kullanılıyor. E, Adalet Bakanı'nın geçen hafta bunu açıklamasının ardından kadınlar e, sokağa çıktı ve binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi. E, Avrupa Birliği'nden bu konuda ciddi tepkiler geldi ve bakan pazartesi günü sürecin başlatıldığını açıkladı. Yani çekilmek için resmi başvuruların yapılma sürecinin başladığını açıkladı. Ama bu direnç karşısında neler olacak? Bunu da izlemek gerekli. Bir de şöyle bir şey var. Polonya'da iktidar koalisyondan oluşuyor. Hani birisi bildiğimiz bu hukuk ve adalet partisi. Adalet bakanı başka bir partiden koalisyonun küçük ortaklarından birinden. Hükümetin Büyük ortağının çok net bir tavrı olmadı. Hani orada da belki işte bu muhafazakarlar arasında da bu konuda bir e, görüş ayrılığı e, alttan alta var gibi. İşte burada da ne olduğunu takip etmek gerek. Evet. Çok ilginç. Evet. E, ilginç, ilginç bir konu daha e, Macaristan'dan. E, Macaristan'da İndeks isimli bir haber sitesi var. E, bu ülkede Bağımsız e, kalan çok az sayıda medya kurumundan bir tanesiydi. Mart ayında Orban'a yakın, e, Başbakan Orban'a yakın bir iş insanı bu haber sitesinin reklam şirketinde %50 hisse aldı. Dolayısıyla yani e, şirketin finansmanında ciddi bir kontrol sahibi oldu. Ve sonra... Dedi ki yayın yönetmenine ya biz bu muhabirleri sahadan çekelim muhabir sayısı çok fazla onlar işte içeride otursunlar, web sitesinde editörlük yapsınlar falan filan dedi. Yayın yönetmeni son derece şey mesleğine sahip çıkan bir gazeteci bunu reddetti. Zaten şöyle ilginç bir şey yapmış. Ee, web sitesinde bir barometre koymuş. Bu indeks ne kadar bağımsız barometresi. Haziran ayında bu barometreyi özgürden tehlikede kısmına getirmiş. Yani siteyi açınca görüyorsunuz tehlikede. Ee, ve işte bu yayın yönetmeni Dal e, reddetmiş. E, Zalops kız Dal e, reddetmiş e, muhabirleri sahadan çekme önerisini. Bunun üzerine yayın yönetmeni görevden alındı. Yayın yönetmeni görevden alınınca çalışanlar bir e, deklarasyon yayınladılar e, kendi haber sitelerinde dediler ki dalanın işten çıkartılmasının nedeni kendisini şantaj yaptırmaması bu işten çıkarma tam olarak yazı işlerinin yapısını müdahale demek ve bunu bağımsız gazetecilik yapmamızı engellemek için açık bir müdahale olarak görüyoruz dedi. Ve 70 kişi yani üst e, editoryal kadroda dahil olmak üzere istifa etti böyle çok duygulu e, görüntüler eşliğinde. Ve bu istifa haberi çıkar çıkmaz da e, halk sokaklara döküldü. Yani Budapest'te de e, binlerce insan basın özgürlüğü adına bir gösteri yaptı. Ee, şu Yani ders standarttan Suriye medyasından bir yorum aktarayım. Ülkenin en etkin medyası devre dışı bırakılarak Macar kamuoyunun bir meşalesi daha söndürülmüş oldu. Orban'ın 10 yıl önce iktidara geldiği günden beri bu meşalelerin sayısı hızla azalmaya başladı. Ve geriye kalanlar da bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az. Ufak bir bilgi e, bu indekste kontrol sahibi olan iş insanı e, bir süre önce de Oregon diye bir haber sitesini e, kontrolüne alıyor. Bu haber sitesi 5 yıl önce Orban'ın yaptıklarını ortaya döken, yolsuzluklarını ortaya döken bir haber sitesiyken şimdi gayet hükümet yanlısı yayınlar yapıyor. Macaristan'da da medya böyle el değiştiriyor. Ama istifa eden gazeteciler işte Facebook üzerinden bir proje gerçekleştirmeyi düşündüklerini söylemişler ilk aşamada. Orada da bu gazeteciler herhalde direnmeye devam edecekler. Orada da ne olacağını ben merakla izleyeceğim ve burada aktarmaya çalışacağım. Evet, onu yakından takip edeceğiz. Bunları da yani üç ülkede de insanlar sokaklarda görülüyor. Evet, evet. Ve Macaristan, ilginç. Evet, evet. Bir yandan baskı, bir yandan direniş. Hı, Böyle. Aynen öyle. Çok teşekkürler Tuba. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. iyi Görüşmek yayınlar. Görüşmek üzere. Güle güle.